ci tema da عندي Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salallahu taala ala سيدنا Muhammedin ve alihi ve sahbi ve terhib, terhib kitabımızdan ilmin fazileti ile ilgili hadis-i şeriflerden kaldığımız dersten devam ediyoruz. Allahu teala faydalı ilimlerle mücehez olmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Ve'an ve'athilete ibn-i eskari radıyallahu te'ala anhu kâle kâle sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Ve'athile ibn-i radıyallahu anh civat ediyor. nefensi buyurdu sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Men talebe ilmen fe'edrakehu ketaballahu lev kifleyni min el ecr ve men taleb ilmen felem yudrikhu كتب الله له كفلا من الاجر Men taleba ilmen her kim bir ilim talebederse hep tabi tefsirlerinde şerhlerinde nafi an halisan menfaatli ilim fayda ilim Allah rızası için olan ilim işte tefsir hadis fıkıh, akaid tasavvuf gibi ilimler ancak ilim nafiadır ve Allah için okun okunması gereken ilimlerdir فَاَدْرَكَوْا O'na yetişirse yani ne demek her isteyen bir istediği şeyin peşine gider fakat ona ulaşamayabilir o ne yapıyor e, talep edip de neticesine vardıysa ve o ilme sahip olduysa kete اللّٰهُ لَوْا اللّٰهُ Teala ona yazar كِفْلَيْنِ مِلْ اَجَرُ yani mükafattan sevaptan iki ölçek yani iki iki yük İki nasip diyelim, iki hisse diyelim yani, Türkçe'de daha iyi andı. İki hisse yazar. Ve ben talebe ilmen bir insan bir ilmi talep ederse mesela çok böyle mollalar vardır. Hacı Dursun Efendi e, hocamız da yani ders halakelerinde sebat etmiş, senelerini vermiş ama bir şey pek anlayamamış. Bazı insan aklı çok şey olmaz. Ona da icazet verirdi. Yani derdi ki işte çok emek etti. ...bu kadar zamanını burada harcadığı ilim için, Allah için... ...herkesin aklı hafızası bir olmaz. Olsun. Yine ona e, icazet verelim buyururdu, verirdi. E şimdi bir adam ilim talep etti fakat yetişemedi ona. Ne demek yetişemedi? E müfessir olamadı, muhattis olamadı, fakir olamadı. Yani o ilmin ehlinden olup müderrisi, ders okutan hatibi konuşmacısı olamadı mesela. E Keteb Allah'a Yine de Allah ona yazar. Kifren bir ölçek, bir nasip minel ecri. Ona da sevaptan bir nasip yazar. Niçin? E şimdi mühim olan niyettir. Bu kişi de Allah için Allah'ın dininin ilmini öğrenmek yoluna çıkmıştır. Bu hususta gayret sarf etmiştir, vakit sarf etmiştir. İcabında gurbet oluyor, sevdiklerinden ayrılık oluyor. ilim hele ki eski zamanda Şimdiki gibi internet yok ki düğmeye bassın. Yine de internetten ilim olmaz. Onu da söyleyeyim yani. Hucul ilme mineffa rical. Bu ilmi insanların ağızlarından alın. Alimlerin ağızlarından alın buyuru Adi Şerif. Onun için teyipten de, kasetten de, internetten de alınan ilimle insan hoca olmaz. Her bir mesele öğrenirsin, amel edersin bunlar ayrı şey. Fakat e, mahir, e, müdekkik, muhakkik bir e, tahkik ekliği bir alim olmak, mutlaka alimlerini bulmak, diz çökmek, onların ağızlarından alarak efendim, onlarla birliktelik, burada sohbet denilen şey, beraberliğin tesiri vardır. Onun için e, bir insan bu mesai e, sarf ettikten sonra, eğer e, yine de e, ilme ulaşamadı istediği seviyeye gelemediyse allah Teala ona da bir nasip yazar. Yani istediği seviyeye gelene iki ölçek, iki nasip ayırır. Efendim, aynı gayreti gösterdi fakat aynı hafızası yerinde değil. Kafası aynı çalışmıyor. Aklı aynı seviyede değilse ona da bir nasip yazar. Yani ne demek? İlim yolunda, Allah yolunda, ilim yolunda ee, gayret edenler boş dönmez demek. Mutlaka kazanıyorlar. Kaybetme tehlikesi yok. Bak her işte ya ulaşamazsan kayyene yazık oldu emeğine. Ama ilimde böyle bir şey yok. İlimde aklında bir şey kalmasa da hoca da olamasan, hafız da olamasan, madem bu yola girdin mesaini verdin elinden geleni yaptın ama allah Teala herkese aynı şeyi yaratmaz. Ama sana yine de sevaptan seni mahrum bırakmaz. Bir nasip yazar. Yani Allah'ın dininin ilmiyle uğraşanlar çok nasipli insanlardır. Ahirette mutlaka ecr ve mükafatları var. Bunu buyuruyor. Taberanim El-Mucemülkebir isimli eserinde. 25 cilttir bu eser. Bende de var. 5 cildi mefkuttur. Yani şeyden. Aslından kayıp. Yazması da bulunamadı. Bir iki tane sonradan buldular. Bastılar herhalde. Fakat kayıp birkaç cildi kaldı. Bu eserde bu hadis şerifi zikredil diyor. Ee, tabii o zamanlar kayıp olmayabilir. Hafız Müziri bunu aldığı zaman... ...anlıyor musun? Yani Hafız Müziri de e, 600'lü falan biliyorum evet. 656 vefatı, yani 581 doğumu Hizri'de. Anlıyor musunuz? Yani nereden baksan 850 senelik bir eser. Yani o dönemlerde şey değil. Şu andaki baskılar yani 20 sene, 30 sene, 50 sene evvelki basanlar şu anda bulunamıyor. Yani bazı ciltleri. Ama Allah'tan e, o ilk e, dönemlerinde işte Havuz gibi, Heysemi gibi Heysemi çok hizmet etti bu işe. Mecmu cevahit diye bir kitabı var. İmam Heysemi. İmam Heysemi Taberani Mucemi Kebirine, Mucemi Sahirine, Mucemi Evsatına ondan sonra Ebu Yala'ya vesaire şeylere ...mucemlere, müsnetlere e, zevait yani ilave olan o kaynaklara ilave gelen hadisleri toplamış ya... ...onları toplarken bunlar da zapt olmuş. Şimdi bakıyorsun yani kitabın aslından kayıp olsa bile o bize intikal ediyor. Nerede intikal ediyor? İmam Suyuti'nin e, cami ülke birinden cami son ediyor. İşte, Ali el-Muttaki Kenzül'ün ondan almış... Efendim hafız-ı münziri ilk kaynaklardan tabii. Heksemi ilk kaynaklardan yani o ilk kaynaklar derken haddesenalı senedi kendine dayandırmasa da senedini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar zikreden isnat sahiplerinden e, yaptıkları derlemelerde hadis-i şerifleri aldıkları için her konuda elhamdülillah şeyimiz geniş oluyor. İlim hazinemiz çok geniş. وَرُوْيَعَنْ <gülüyor> sahberate radıyallahu Teala. Sekhber'e radıyallahu anh'tan e, rivayet edilen bir hadis-i şerif. Evet. Bu zat sahabeden midir değil midir? İhtilaf var. E, tabi sahabeden e, olduğunu söyleyenler var. Demek ki ihtilaf olduğuna göre. Yoksa ihtilaf olmaz. Sahabe değildir ittifakla. İttifakla sahabe değil denmiyor. Demek dolayısıyla sahabe olduğu görüşte var. Radiyallahu anh her halükarda tabiinden zaten sahabe gören tabakadan hadis-i rivayet ediyor. Ee, bu zatı rivayet etti Hadis-i Şerif'te. Kale anlatıyor. Merra Raculani iki adam uğradı ala Resulullah sallallahu ala aleyhi ve sellem Kainat Efendisinin meclisine. O sallallahu aleyhi ve sellem yüzekkiru vaaz ediyor. Yüzekkiru tezkir, Tezgir hatırlatma yapmak. Hatırma. Vaaz eden ne yapıyor? Hatırlatıyor. Ayetten, hadisten sana ahireti hatırlatıyor, cenneti hatırlatıyor, diğennemi hatırlatıyor, namazı hatırlatıyor. Kainat efendisi devamlı vaaz eder. sallallahu aleyhi ve sellem. Her namazdan sonra zaten buyurdukların hepsi hadis oluyor. Onun için hadis okuyordu diyemeyiz. Zaten kendi konuşması hadis oluyor. Ayet okuyor hadisler beyan ediyor. E, bu iki kişi geçerken e, ilim tahsil etmek için e, acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne anlatıyor dinlemek için ilim talebi için durdular. Durdular böyle ayakta böyle dinliyorlar. Ne anlatıyorlar acaba diye. Mescitten yolları geçiyor yani. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem İcclisa. ikiniz de oturun bakayım. Çünkü siz Al-aahire hayru Ne demek ilim hayırdır. Men yuridillahi khayran yufakkiru Allah kimin hayrını isterse dinde fıkıh ilmi, din ilmi nasip eder. Ve tekum min efendi hazretleri çok mana verdi. İçinizden bir cemaat olsun dine davet etsinler. Çünkü orada hayır geçiyor. Dinin tamamı hayır olduğu için, hayırlı bereketli olduğu için, insanın iyiliğine, karına menfaatine olduğu için bir cemaat, hoca cemaati yetiştirin, hayra davet etsinler. Hayra ne demek? Dine davet etsin, anladın mı? Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Siz oturun bakayım, siz hayır üzeresiniz. Yani din ilminin meclisine geldiniz. Hele ayakta durmayın. Buyurun oturun, dinleyin. Onlar da oturdular. Felemme, kâme Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, kainatın efendisi kalktı. ...ve teferraka dağıldı anhu yandana sahabuhu. Sahabesi de daldı Yani sohbet bitti. Hepsi oturuyorlardı halaka halinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuracaklarını buyurdu. Kalktı. Hani e, hane geçecek veya başka bir yere gidecek. hasta harcına. Dolu işi var. Kalkınca sahabe-i da kalktı daldılar Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalkınca onlar da... E, Ayrılmak durumunda kaldılar. Kama bu iki kişi de kalktı. Hani demin buyurdu ya. Oturun bakayım siz ilim tahsiline geldiniz. Madem bir şey öğrenmek istiyorsunuz hayır üzeresiniz. Buyurduğu iki zat kalktılar. Fakala dediler ki ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem. İnneke kultelina. Sen bize buyurdun ki demin izlise. Oturun fe inneküm ala khayr. Şüphesiz siz hayır üzeresiniz. Yani din ilmi üzeresiniz. Din ilmi üzeresiniz. Oturun bakayım. Din ilminin tahsiline geldiğiniz için büyük hayırlara nail olacaksınız. Buyurun bize. Evet. Elena khasaten. Bu senin verdiğin büyük bir müjdedir. İlim yolunda oturan, sohbete katılan, derste bulunan hayır üzeredir. Bu elena sadece bizim için müdür khasaten hususi olarak? Emlin nasi yoksa bütün insanlar için müdür? Yani bütün müslümanlar ahmeten, umumi olarak... Herhangi bir Müslüman bir ayet, bir hadis, bir fıkıh, bir din, bir ilim öğrenmek için gelse ona da aynı müjde var mıdır diye sordular. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Mâ min abdin yatlubul ilm Ben size niçin oturun hayır üzeresiniz buyurdum. Çünkü bu işin müjdesi şuradan geliyor. Herhangi bir kul yatlubu talep ederse el ilme ilmi talep ederse yani Allah'ın dininin ilmini menfaat veren dünyaya ve ahirete yararlı olan ilimleri öğrenmek için işte adım atar, vakit harcar, hocasını bulur, üstadını bulur vaizini bulur öyle ya bunlar bir talep peşinde neticesi oluyor. Şimdi biz Lale Gül'de bu kadar ilim anlatıyoruz ama meraklısı buluyor. Talep eden buluyor. Bir şey arayan buluyor aramayan görüyor, geçiyor. Zıplarken, zaplarken bize rastlıyor. Bizim konuştuklarımız onu açmıyor. O da gidiyor, efendim, eh, pis pis diziler, filmler, bilmem ve el sünnet dışı konuşan hocalar, başka bir şeyler, bir şii, sapık ne kadar varsa, memlekette, beni bir para, pislik kadar var. Gidiyor, onları dinliyor. Ondan sonra sapıtıyor, ondan sonra helak oluyor itikadı bozuluyor. Ya. İlimsiz ne olur arkadaşlar? Ama ilmi kaynağından, erişlet alimlerden öğreneceksin. Şimdi dünyada dolu vehabi alim var. Pulların konuşmalarını dinersen dinden, imandan çıkarsın. Yoldan çıkarsın. Bak bu sabah efendim yok, geçen sabah bir arkadaş geldi. Benim tanıdığımda cemaatten Necat efendi getirdi. Dedi ki bunun bir sana maruzatı var. Dedim buyur. Ama öyle üzüldüm ki üzüntümden yani. O kadar uykuluydum. Uykum kaçtı. Dedi ki benim dedi. Hanımın dedi kardeşi dedi. Işıda gitti katıldı dedi. Daha iş işte? Sonra dedi benim hanımı da dedi ikna etti. Benim hanım da dedi ona inandı. Ondan sonra bana dedi ki dedi. Biz seninle zina diyoruz. Ya biz nikahlıyız niye zina edelim dedim dedi. E sen dedi müştüksün. E ben niye müştüküm adamın sakalı var 5 vakit namaz kılıyor. Efendim ben ne yaptım da müştük oldum? İşte dedi sen Allah işte mesela işte misal veriyorum. İşte Allah gökte demiyorsun. Ondan sonra işte Allah türbeleri ziyaret ediyorsun. İşte Eyüp Sultan'ın yüzü sührmetine su istedim mi müştük oluyorsun bunlara göre. Allah gökte demezsen müştük oluyorsun. E sen dedi yani müşrik ol, müşriksin. Ben de yeni Müslüman oldum yani. Anladım bu işi. e o zaman bizim zaten nikahımız yok. Görüyor musun? Cahilliği görüyor musun? Müslüman adam sakallı adama böyle söylüyor. Kadına bak. Kardeşi kandırmış onu müşitçile. Sonra şimdi terör şeyinde bildirimi var. Yani terörün aradığı biriymiş bu kadın da şimdi. Terör masasının. Adam e, kadın Yahu niye biz zina edelim niye? Ben boş değilim senden Şudur diyene kadar Ayrılmış işte Bu da talak verdi Veyahut da işte zaten ona göre talak düzüm yok Kadına göre nikah çoktan düşmüş de Adam müşrikmiş de Ondan sonra neyse işte Yani bu bizim Kanunlarımızda don lastiği gibi Çocukları 15 günde birmine bilmem ne anasını görme izni varmış Ayrıldıktan sonra oluyor böyle bir şey ya oluyor ama bunun anası terörist durumundaysa e, bu çocuklar buna gönderilir mi ya? Hangi hakim ne, nasıl izin verdi buna? O zaman bunun şişçi olduğu belli miydi diye miydi bilmiyorum ama en azından çocuklar yine bir kere gitmişler. Ve anaları hani kalıyorlar işte kaç saatse veya bir günse daha çocuklardan haber yok. Kadın almış çocuklara gitmiş. Biri dokuz yaşına dedi, biri on bir yaşına olacak şimdi dedi çocuklar yani. Bu olay bir buçuk sene olmuş. Bir buçuk senedir kadın ne olursa olsun terörist de iki çocuğunu adam şimdi arıyor. Bana da gelmiş bende. Tabii her yere müracaat etmişler. Ben de bir yere daha gönderdim. Yani dedim şeydim Resmi müracaatları yapmış zaten de. Bütün mahkemelere, emniyet, terör masası falan. Kadın aranıyor. Aransa ne olur? Emlet'e gittiğin sınırları şey dönmüş, eleye dönmüş yani. Her yerden giren çıkanlar. Nasıl çıkıyor bunlar, nasıl gidiyor bunlar? Bir kadın, iki çocuklar nasıl sınırı geçiyor? Pasaportsuz, vizesiz, babadan muvaffakatsız nasıl geçiyor? E çünkü bu Suriye sınırı, Ataymata, oralar. Şey ya, istediğin kadar gir çık ya. Gitti çocuklar adam. İşte kayıpların duası için bir şeyler öğrettim. Şu dua yok. Ben, ben emniyet değilim. müstikbarat değilim. Benim ne gücüm var. Ben ancak Allah'a yalvarmak. Ben de dua ettim. Ona birkaç dua ettim. İnşallah çocuklarından haber alın. E Şimdi bu kadın doğru dürüst ehli sünnet alimlerden sohbet dinleseydi bu Işitçi kardeşine uyar mıydı? Kocasına bir zina diyoruz. Senin nikahın yok müşriksin der miydi? İki tane oğlunu alıp da gidip ...efendim de katılır mıydı? Memlekette çok arttı bu Vahabiler bu IŞİD'e. Bu IŞİD'in altyapısı Vahabilik'ten geliyor. İbni i Teğmiye kafası bu. Yani. Dolayısıyla bunlar... ...ona buna kafir diyerek... ...bütün Müslümanları kafir sayarak kesiyorlar, asıyorlar. Sadece Şii ile uğraşmıyor ki. Sünni ile de uğraşıyor. Hatta Sünnilere, Şiilerden daha düşmanlar. Çünkü onlar onları sünni kabul etmiyor. Bizi sünni kabul etmiyor. Bizi müşrik kabul ediyor. Kıya davaları sünnilik. Halbuki zararları eri sünnete ve sünnilere. Çünkü İngiliz'in, İsrail'in kurdurması. biliyorsunuz işte İsrail'e birkaç kere yanlışlıkla füze da şey de top da Kaç kere özür dilemiş İsrail'den. Yani kasten olmadı. Biz aslında Müslümanlara atıyorduk demek istiyor. Ama bütün dava nereden geliyor? İlimsizlikten... ...şu Diyanet... ...senelerce ben bu işi de anlatıyordum da... ...bir kere hutbe bile yapmamışlardı. Ben oz bir gün televizyonda çıkıştım da... ...o hafta cumada o hutbeyi yaptılar. Ben mi akıl vereceğim bunlara? Millete şuur vereceğine... ...kalkmış reis neyle uğraşıyor? Kutlu doğum yine Nisan'da olsun. İşi gücü dinler arası... ...dialogçuluk, başka bir şey yok. Yani sen Diyanet olarak... ...bu insanlardan sorumlu değil misin? Bu kadar yuva yıkılıyor... Bu kadar insanın çoluk çocuğu kaçtı. Bu kadar on binlerce Türk IŞİD'e katıldı. Bunlar hep din iman, istismarı yapanlar tarafından saptırıldı. Siz bu millete e, doğruyu anlatmak göreviniz değil mi? Bu iş için maaş almıyor musunuz? Ben maaş alıyorum bu iş için. Canımla başımla, bu kadar şantajla, tehditle, IŞİD'in tehdit listelerinde, dergilerinde adım geçmesine rağmen, ben bu işleri her dakika dile getiriyorum. Peki ne iş yaparsınız yani? Yazık değil mi bu adamın iki oğlu gitti şimdi. Daha bunun gibi nice'lerin karısı gitti, kızı gitti. Buna vebanı kim ödecek? Ehli sünneti doğru anlatmayanlar, bu millete ilim vermeyenler, hakikati gizleyenler, korkanlar mesuldürler ahirette. Bir de para alıp da yani. E imamlar bir hutbe okuyamıyor ki. Adamın eline ne kağıt verirsem bir ...satır ilave etse müştülüğe şikayet eder... Müftülük gel ifade ver çağır. E tamam o zaman sen doğru bir beyaz kardeş, Sen doğru bir beyaz. Millete ilim verilmiyor. ehl sünnet müdafası yapılmıyor. Şia'nın, Vehhabi'nin, işidin ...bilmem sapık fırkaların... ...batıl görüşlerine reddiye yapılmıyor. Benim gibi yapan bir iki kişi kalmadık... ...onlara da baskı yapılıyor... Bak işte birçok televizyon eskiden çıkarıp çağıranlar için çağıramıyor. Niye çağıramıyor? E çünkü Vehhabi ve Şii etkisinde olan bürokrasi, bu adam zarar veriyor bize. Ben zaten FETÖ'ye zarar vermedim ki. FETÖ zaten yapacağını yaptı, hapse attı, itibarımı sıfır etmeye çalıştık falan. Ama ben da zarar görüyorum, Vehhabi zarar görür. Neden? E çünkü onlar bizim inancımıza, imanımıza, çoluğumuza, çocuğumuza zarar veriyor. Onun için zarar görecekler. Bu sefer de ne yapıyorlar? Bana da zarar vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama ben nasıl anlatmam ya? Onun için yan, yandım yani. Ciğerim yandı. Kendi çocuğum kaçırılmış gibi oldum. Bir Müslümanın derdiyle dertlenmeyen Müslüman olamaz. Ama bütün mesele geliyor çatıyor. Doğru ilim doğru kaynaktan alınmayınca işte kadın göğe kapalı namazında abdestinde Şimdi namazsız abdestsiz olsaydı belki de açık saçık olsaydı de kanmayacaktı. Müslümanlık yapayım derken cahil olduğundan boş ne koyarsan o da var, Kabilinden gitti bir Vahabi kafasıyla dolduruldu. İki çocuğunu da oğlunu da aldı gitti. Ve adamın burada ciğerleri yanıyor. Allah çocuklarına kavuştursun bir an evvel. Şimdi onu da orada IŞİD'çi yapacaklar, Vahabi yapacaklar. Turun bu. Onun için. Yani ilmi talep etmenin çok sevabı var. Niçin? E, hakkı öğrenirsen batıla yönelmezsin. Sevaba da ne gerek var zaten? İlim tahsil etmen mecbur ya. Sohbetleri kaçırmayın. Bir sohbet kaçırmayın. Kaçırsan çok üzülün. İnternetten tekrarını dinleyin. Televizyondan olmadığı internette bulun. Benim siteme hepsi hatırlıyor. Değil mi? Bütün sohbetler hatırlıyor benim sitemem? Bu sohbetlerde. E bunların hepsi hatırlıyor. Benim Facebook sitemde Fethullah şu nokta tv miydi neydi? Güpbel Ahmet Hoca her yerde bulunuyor. E bu sistemde benim yüzlerce belki sohbet var. Dinleyin, son sohbetleri dinleyin. Yeni bir şey oluyor. Batıla karşı uyarıyorum. Şunlar yanlış adam, şunlar bozuk adam diyorum. Bak. Dikkat edin. Ma'min abniyetu'l-ilm dediler ya Resulullah. Sen bize müjde verdin, hayır üzeresiniz buyurdun. İki müjde mi buyurdun Özen? Bütün Müslümanlar ilim tahsilinde olanlar buna dahil midir? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem hangi bir kul ilim talep ederse illa kâne keffârate mâ deme. Mutlaka Allah'ın dininin ilmini öğrenmesi öğrenme ha. Daha amel yok. Amel etmeden bile yani. Amel edeceğiz zaten. Amel etmek için dinliyoruz da kardeşim. Amel etmek için okumasa ne yaradı? Ama sırf öğrenmesi bile geçmiş bütün günahlarının e, keffareti olur. Temizleyicisi olur. Örteni olur. Bütün günahların. Bazı alimlere göre küçük günahları rivati de vardır. Tabii ekseriyetle bu gibi adı şeriflerde küçük günahlara hamledilir. Büyük günahlar çünkü küçük günahlara kefaret olur demek şudur. Küçük günahlarda tevbesiz temizleniyor. Onu demek istiyorum. Büyük günahlarda hususi tevbe lazım. İçki gibi, faiz gibi, zina gibi günahlarda ee, özel tevbe lazım. Ya Rabbi pişman olun bir daha yapmayacağım falan. Bir tevbe istihbar lazım. Onlar da tabii siliniyor. Ama bir insan bir günahtan tevbe etmediği halde bile beş vakit namaz kılınca aradaki küçük günahlar tevziyor. Abdeste küçük Yani birçok günahlar hakkında bu hadisler var ya bunların hepsinde alimler küçük günahları kastediyorlar. Tabii burada bir tasdif var. Büyük günahları iyi bilmek lazım. Ki geri kalan küçük günahlar. Ama küçüğünden de büyüğünden de devamlı istifar etmek, tevbe etmek lazım tabii. Küçük deyip de geçmemek lazım. Allah'ın dinde büyük olabilir. Ama bize nelerin büyük olduğunu hadis şerifler bildirdi. Ayrı deva. Yani ben size hayır üzeresiniz buyurdum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin öyle buyurdum diyor. Sade size buyurmadım. Bütün ilim tahsilinde olanlara buyurdum. Çünkü ilim tahsilinde, talebinde olan bir insanın geçmişi silinir diyor. Geçmiş günahları silinince de çok büyük hayır kazanır. Günahları silinen adam yükünden kurtulur ölürken rahat ölür, kabirde rahat yaşar. Berzah aleminde huzur bulur, azap çekmez, ahşerde sıkıntı çekmez. Sırat'tan hızlı geçer. Mizanda sevap taraf ağır gelir. Bütün bunlar neye bağlı? İlme bağlı. Bilmediğin zaman sırattan nasıl geçilir? Hangi dua ile? Hangi amen? Bir ilim tahsil etmence bilebilecek misin? Ama ben sana onun için diyorum ki bu mühendislik ilmi, doktorluk ilmi, felsefe, هندse değil. Çünkü senin sıratına, mizanına Havz-ı Kevser'den içmene, şefaata erişmene, cennete girmene vesile olacak ilimler elbette ki Kur'an, sünnet, ayet, hadis, zikir, faziletli ilimlerdir. İl İlm-i Nafi'lerdir. Onlar günahları sildirir. Öbüründe bir branşın varsa, iftisasın varsa doktor ol. Bu kötü bir şey demedik. Ama yani o kişinin geçmiş günahları sildirir müjdesi Dini ilimlerle alakalı. Ben bunu söylüyorum. Öbür ilimleri okuma demiyorum. Ama bu müjdeler Allah'ın dininin ilimlerini hali salli ve cillah. Sırf Allah için okumak, okutmak niyetiyle. Bunu söylüyorum. O zaman tabii siz hayır üzeresiniz buyururum demek istiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bundan büyük hayır olur mu? İlim tahsinde oturun, hayır üzeresiniz. Yani geçmiş günah silinecek. Geçmiş günah silinmekten daha büyük hayır olabilir mi? Şimdi sen ahirete temiz gideceksin sohbet dinledikten sonra. Ve ondan sonra ahirette mükafatını göreceksin. Zaten o ilimde e, amel edeceğin şeyleri öğreneceksin. Ondan sonra dünya ahiret kazanacaksın. Fahane Enes'in radıyallahu teala, Hazreti Enes'ten rivayet ediliyor. Fadiş-i Şevt'e Kâle kâle sallallahu teala aleyhi ve sellem Kâinatın efendisi buyurdular. Bu ant şerifinde çok önemli, güzel var. Bir... Bezzar rivat ediyor. Ebu Nüaym Hülye'de rivat ediyor. Seb'un yedi amel vardır. Yecrilil abdi kulun hesabına cereyan eder. Ecruhun de bunların mükafatı. Yani bu yedi amel sevabı devam eder. Ve ve fi kabri. Halbuki o kişi kabirdedir. Bande Mevti ölümünden sonra. Zaten ölmeyeni kabre koymazlar. Adam öldükten sonra kabre giriyor. Kabre girdikten sonra Sevabı devam ediyor. Ama hangi amellerden edebilir? Yedi amelden eder. Hani meşhur hadis var. Üç şeyden devam eder. Sadaka-i cariye faydalı ilim. Salih e, evlat ona dua derse diye bu hadis sahite geçiyor. Bu da onunla e, çelişmiyor. Çünkü buradaki ilaveler sadaka-i cariyenin açılımlarıdır. Aslında bu nereye rücu ediyor yine? Eee İcamat Adem inkıta amele. Adem öldüğü zaman ameli kesilir. İlla min selas üç şey müstesna. Sadakatin cariye devam eden hayırlar, ev kendisinden faydalanılan ilimler, evveledin salih salihiyye arkasından hayır duaden salih evlat. O burada yazmıyor şu an. O benim ben diğer e, evvelce'den beri okuduğum bildiğim hatih şerif sahitte geçiyor. Şimdi burada da 7 diyor. Çelişme var mı yok? Niye? O şimdi bu oradaki üç var ya. O üçün bir tanesi nedir? Sadakayı cahireye. Sadakayı cariye ne? devam eden hayır? İşte o devam eden hayirin burada dört tane misali var. Zaten hesap yine yani yediye çıkıyor. Men alma ilmen. Kim bir ilim öğretirse. Şimdi inşallah ben size bu dersleri yaptım. Ben ölüp gideceğim mezarımda yatarken benim bu sohbetlerimden kalan yani işte kimisi görüntülü, kimisi sesli, neyse ne kaldıysa benden o ilimlerden kimler yararlanacaksa bana sevabı gelecek inşallah. Onun için ben Rabbim nasip ederse ölü, öldüğü zaman ölenlerden olmayacağım. Esas ölünce yaşayanlardan olacağım inşallah. Öldükten sonra benim ilimlerimi aktarırlarsa inşallah arkadaşlar çıkarsa e, Facebook'lara, sitelere atarlar veya televizyonlar devam ettirirler de bu sohbetleri verirlerse millete, radyolarda. Onlar da kazanır, ben de kazanırım. İlim öğreten. Dünyada sağlığında ilim öğretmiş, ders okutmuş, talebe okutmuş, tefsir adres yazmış, neyse. Bu adam, ameli kesilmeyenlerdendir. Ecri sevabı tükenmeyendendir. Evkara yahut Akıttı nehran. Bir ırmak akıttı. Ya ırmak akıttı be. Allah ırmak akıtır. Ben ırmak nasıl akıtacağım? Yani şunu demek istiyorum. Çamur tıkattı, Çamur falan tık attı şeyi. Taşlar, topraklar. Irmağın yolunu veya bir harkı. O hark kapanınca o bahçelere aşağılara gitmiyor su. Bu sefer ne olur? Oralar kuruyacak, edecek. Orada da ziraat yapılamayacak Falan. Bu da kalktı onun çamurunu çıkarttı. Ve onun tıkanıklığını giderdi. Nehri akıttı yani. evyahut yahut hafara kazdı bir ran kuyu. Sen kuyu açtın kuyu kazdın. Ondan sonra arkadaşına kuyu kazan helak olur. Arkadaşından evvel kuyuya kendi düşer. Kazdığı kuyuya düştü derler. Ben hafara lehî bir ve ve gâfî ben. Kardeşine kuyu kazan tökezlenip kendi düşer buyuruluyor. Bu ayrı bir şey. Ama bu adam niye kuyu kazdı şimdi? Millete faydam olsun, su hayrım olsun. Şimdi mesela Afrika'da falan su kuyuları. Bizim Hayder'den de. E geçen akşam işte toplantı oldu. E orada 50 tane bile kuyu Afrika'da açmışız. E tabii ki bizim dernek açmış. E orada tabii hayır sahipleri var. Onlar diyorlar ki benim adım aç. Veya iki kişi üç kişi birleşiyor. Bir kuyu açıyorlar. E şimdi burada Afrika'daki insanlar abdest alıyor o suyla. Ondan sonra Gusül alıyor, temizlik yapıyor, elsesini yıkıyor bütün Müslüman kardeşlerimiz. Oralarda su yok. E kuyu açtın mı bayağı zaman gidiyor. Kuyu da var orada çok. Su var, su yok değil, kuyu açan yok. Çıkartan yok suyu. E buradan hayır kurumları meşhur biliyorsunuz Afrika'da kuyu açmak işi. Bir kuyu kazdı. E sen şimdi gidip kendi elinle kazman şart değil ki parasını verirsin. Dernek orada ilgileniyor, kuyunu açıyor. Ondan sonra senin işte resmini resminde gösteriyor, videoda çekiliyor. Sen de istersen git gör. sen git yanlarında. Gizli bir şey yok. E bu hayır devam ediyor. Sen şimdi ölsen kabrinde o kuyu açık kaldığı müddetçe sevabın devam ediyor. Ev yad garasa ekti nehlen bir hurma. Yani illa hurma demek değil. Hurma misaldir. Mekke Medine'de çok olduğu için Medine'de. Hurma ağacını diktin. Ondan sonra sen öldün. O ağaç 50 sene 100 sene bazı ağaçlar var. Yüzlerce senedir yemiş veriyor. Ondan yiyenlerin bütün sevabı sana geliyor. Ne demiş şair? hatta inna hatta Geçmişlerimiz ekmişler, şu anda biz yiyoruz. Biz de ekelim ki bizden sonra gelenler yiyebilsinler. E sen şimdi ya ben bu ağacı ekmeyeyim. Bu meyve ağacı şimdi 10 senede verir, 20 senede verir. Ben zaten 80 yaşındayım. Daha ne bu irade Şerif'te? Kıyamet kopmaya başlasa elinizdeki ağacı dikin. Yani şu bakımdan. E şimdi herkes senin gibi düşünseydi. Ben bunun meyvesini yemem diye. Sen de şimdi e, ayvayı yerdin. Hiçbir meyveyi yiyemezdin. Neden? E çünkü herkes öyle düşünseydi. Kimse bir şey dikmezdi ki. Onlar diktiler. Sen yiyorsun. Sen dedik ki gelecekler yesin. İnşallah sana da nasip olur yesin. Benim şurada birkaç kuruşluk bahçem var. Daha hiçbir şey dikip de şey edemedik yani. Diktik birkaç tane küçük küçük şeyler. Kimse oldu, kimse öldü. <gülüyor> Daha yani kaç senedir buradayım. Belki de bir erken ekseydik, yerdik yani. Şimdi bu şeyler de çıkmış. Hemen yemiş veriyorlar falan. Bunları da bilmiyorum. Hormonu mu dolu, kırma mıdır lazım? Onu da bilmiyorum. Ama ekelim. Ben de ekeyim. Benden sonra gelenler yesinler. Değil mi? Bir hurma eken. Ev ha. Şimdi buraya kadar kiler anladın mı şimdi? Hepsi sadakayı cariye. Irmak ak akıttın. Yani hark açtın. E, oradan su götürdün. Sadakayı cariye. Kuyu kazdın sen ölsen arkanda kalır sadakayı cariye. Hurma ektin sadakayı cariye. Anladım. Hebo demi dedi mi misalleri var içinde ya. Ev benamesinden yahut bir mescit binaat. Bu da sadakayı cariye. Çünkü neden? Hayırın devam ediyor. Cariye demek akış devam ediyor. Mescit yaptın, sen öldün, gittik kabirde yattın. Eskiden yapan mescitin yanına gömerler. Şimdi onu da gömmüyorlar ama sen ne Allah için yap mescidi. Sen nerede yatarsan yat, senin yaptığın mescitte kılanların, secde edenlerin hep sevabı sana gelir. Ölümünden sonra kabrinde amel devam eder. Yani çok büyük mescit yapma, hava atma. Lüzum yok. Hatta ...bir yere efendim ne diyeyim sana bir milyonluk, iki milyonluk, dört milyonluk, on milyonluk mescid yapacağına... 500 binlikten yani küçük küçük... E git on yere mescid yap. Hem oralarda camiler yakın olur, insanlar namazı cemaatle kılarlar, Cevabını da fazla olur. On mescid yapmış olursun bir mescid yapacağına. işte bizim millet hava atayım diye, kubbesi şöyle olsun, mermeri böyle olsun... İçine yaptıkları tezinatla bir cam parası daha çıkar. Anlamıyorlar. Gösteriş çok var bu zamanda. <gülüyor> <gülüyor> Yahut da Kur'an'ın yazıldığı bir mushaf miras bıraktı. Yani şimdiki kuran kelime Evvelce tabi biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında derilere yazılıyordu. Ceylan derisine. Kemiklere yazılıyordu bazı hayvan kemiklerine falan. Kağıt da az. Kağıt da zor bulunuyor o zaman. Efendim. Ama şimdi sen ne yaptın? Ee, ayetlerin yazılı olduğu bir şeyi varislere miras bıraktın. Yani sen uğraştın, gayret ettin. Ayetleri efendim ne yaptın? C derilere veya işte kemiklere veya temiz şeylere işte kağıtlara yazdın veya yazdırdın. E bu bir mesaidir. Yazdırdın, gayret ettin. Sonra varislere bıraktın. Şimdi işte Kur'an-ı Kerim mesela kitap Tefsir hadis bırakıyorum. Bu kitap okundukça, bu mushaf okundukça, bu tefsir hadis fıkı okundukça ben de inşallah kürüvhanelerimi vakfederim. Ondan sonra benim arkamdan birçok hocalar bu kadar kitabı kim birleştirecek? Ben geçen gün 30 bin dedim size. Kitabım var falan sonra. Yani herhalde bu farklı kitap olarak yoksa cilt olarak 60 bin cilt. Yani cilt olarak. Çünkü bir bu kadar bundan fazlası da Mescid'de de var bu kadar. E şimdi bunları bırakacağız inşallah arkamızdaki hocaefendi kardeşlerimize, mollalarımıza, talebelerimize bırakacağız. Ben ne yapacağım? Mezara mı götüreceğim? İşte kitap bırakan ilim. Ev tera keveleden ya da bir çocuk bıraktı. O çocuk onun günahları için affını istedi. Badem evti ölümünden sonra. Ölümünden sonra annemiz, babamız, halamız, teyzemiz, yakınlarımız, kimler öldüyse ama tabii çocuk bıraktı diyor ya. Buradan anlaşıyor ki ana babaya daha faydası var. Çünkü onun çocuğusun ya. Bugün birine dedim geçen. <gülüyor> böyle çok gelirler etrafıma sararlar başı yollarda bir yerle. Sen kimi çocuğusun dedim. Dedi ben kimsenin çocuğu değilim. <gülüyor> Ay bu adam. Bir şey diyeceğim şimdi. Ağar kaçacak. Ya mu var işte Mevla hadis-i şerif buyuruyor ki Resulullah sana, bir çocuk bırakırsa o da anasının babasının için ee, ...ölümünden sonra istiğfar ederse... anladım. mı? Yani i̇lla birinin da ...ben kimsenin çocuğu değilim oğlum... ...anana babana istiğfar edeceksin. Yani yarabbim onu affet... ...günahlarını bağışla diyeceksin. Öyle dersen... ...anan babanın mezarda günahları affolur. Yahu kendi istiğfar edersen günahların affolur. Bu şimdi adam ölmüş gitmiş... Işte, ...estağfurullah diyecek daha imkanı yok. Bunun niye günahları af oluyor? İşte, o çocuk da onun emeği, ameli gibi... ...yetiştirdi büyüttü de... E kolay mı bir çocuk yetiştiriliyor yani? Ana babaya çok zahmeti var. O da ondan sonra af isterse, istihbar ederse, dua ederse, ölmüş anasını babasına fayda gider. Çok çok kıymetli bir hadis-i şerif. Evet bir hadis-i şerif daha okuyalım. Resulullah sallallahu teala buyuruyor. Ve'an Ömer radıyallahu kâle kâle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Mektese ve müktesibun hiçbir kazanan kazanamaz. Kazanmamıştır. Ne gibi misle fazlı ilmin bir faziletli ilim gibi ki yani ilim, faydalı ilim tahsil etmekten kazandığı fazilet gibisini hiçbir kimse kazanamamıştır. Yani herkes bir şey kazanıyor. Ne kazanmış adam? İşte para kazanmış. Araba kazanmış, iş kazanmış, imtihan kazanmış, müdüriyet kazanmış, milletvekilliği kazanmış, başvekillik kazanmış, başkanlık kazanmış, kazanmış da kazanmış. Herkes bir şey kazanıyor. Ama hiç kimse faydalı ilim gibi bir şey kazanmış değildir. Kazananların hiçbiri ilim kazanan kadar karda değildir. Çünkü öyle bir ilim ki yehdî sahib ve sahibini iddiaz eder ilahüden. Doğru yola ulaştırır. İlim o okuduğun zaman helalı biliyorsun, haramı biliyorsun, mekruhu biliyorsun, müfsidi biliyorsun, mubahı biliyorsun, fazileti biliyorsun, sevabı biliyorsun, büyük günah biliyorsun, küçük günah biliyorsun, nasıl uyuyacağını, nasıl uyanacağını, hala nasıl gireceğini, nasıl çıkacağını, hangi elbiseyi giyeceğini, giyerken ne, ne okuyacağını, çıkarken ne cık. Her şey ilimde. İlim sahibini ne yapıyor? Dost doğru yola hidayet ediyor allah Teala'nın rızası nerededir, nerede değildir. Şimdi Tefsir, hadis, fıkıh kayd, tasavvuf bilmeyenler Allah'ın rızası hangi işledir bilemez ki. Dinlediği kadar bilir. Sohbet dinlediği kadar, kitap okuduğu kadar bilir. O da doğru kimseyi dinliyorsa, doğru kitabı okuyorsa tabii. O da Ev ayrı dava. <gülüyor> <gülüyor> Yahut da o ilim onu ne yapar? Ya hidayete kavuşturur veya veya derken aynı zamanda onu da yapıyor. Onu da yapıyor. Yani burada ya onu ya onu yapıyor diye. Seni doğru yola kavuşturan bir ilim aynı zamanda seni ne yapmış oluyor? Uçurumlarını geri almış oluyor. Ev yarutlu yahut onu geri çevirir. Neden? Anraden helaktan. Yani seni Allah'tan uzaklaştıran şeyler. Seni Allah'tan ne uzaklaştırır? Seni Allah-u Teala'da haramlar uzaklaştırır. Mekruhlar uzaklaştırır. Müsitler uzaklaştırır. Çünkü Mevla'nın razı olmadığı işi yaparsan Mevla sana kasap eder. Seni cennetinden, rahmetinden uzak eder. Lanet ne demek? Melun ne demek? Şeytan niye uzaklaştı lanetlendi merun oldu? E secde etmedi. E, şimdi sen namaz kılmazsan durumun aynı olur. E sana namazın farziyetini kılmamanın tehlikesini kim öğretiyor? İlim. Tabii bizim sohbetleri bizim gibi sohbetleri değil Benim de şahsıma konuşmuyor. Benim gibi konuşanların derslerini dinlersen. Kere kalan hikaye anlattıysa. Yani şu cuma hutbelerinde 40 senedir ...Cuma'ya giden bir adam beş vakit namaza başlayan var mıdır bir hutbedeki konuşmadan sebep acaba? Ben örneğini görmedim. Ama adam geliyor diyor senin sebebinle namaza başladım. Binlerce duydum yani. Yalan mı söylecek bu kadar adam ya? mütevatir artık. E niye benim sohbetimden namaza başlıyor? E ben kılmamanın tehlikesini anlatıyorum da ondan. E sen bir şey anlatmıyorsun ki namazınızı kılın, zekatınızı verin. Rüku edenlerle beraber rüku edin. Bakara suresi şu ayet kerime mesela. E kardeşim böyle geçersen olmaz. Ruhsuz, huzursuz, şuursuz adamların hazırladıkları hutbeleri okuyanları da dinleyenleri de hidayat erdirmez. Mutlaka şu sohbetleri dinleyeceksin. Bu usulde konuşanları, bu minval üzere vaaz edenleri çünkü hadis-i şerifsiz olmaz. Bak, hiçbir kazanan ilimden kazandığı fazilet gibisini kazanmamıştır. Çünkü neden? O ilim onu hidayete erdirir, Yahut ne yapar? Helaktan, Allah'tan uzaklaştıran şeylerden geri döndürür. E Allah'tan uzaklaştıran şey zina. E zinayı bıraktırılmak için sohbet yapacaksın. Cehennemi anlatacaksın. Efem kuyusunu anlatacaksın. Zina denilen dünya ahiret başına gelecek belaları anlatacaksın. Adam da vazgeçecek. Ama ilim e bunu anlattığında ilimdir. Bu ilim öğretmeye girer. Bunu dinleyen de ilim tahsil edene girer. O zaman ne yapar o ilim onu? Doğruyu buldurur. Haramdan kurtarır. Tehlikeden uzaklaştırır. Ve mestekâmedînû hâttâ Hatta âmelû. Bir kulun amelleri düzgün olmadıkça, istikamet üzere yani, doğru olmadıkça. Bu ne demek? Dinine uygun şekilde Allah'ın rızasına yaklaştıran şeyleri elde etmek. Allah-u Teala'nın rızasından uzaklaştıran şeyleri terk etmek hususlarında, tamam mı? Hususlarında efendim ameli düzgün olmadıkça, ameli ne, ne zamana kadar düzgün olamaz? Öğrenmedikçe. Mevla'nın rızası kazandıran ve Mevla'dan uzaklaştıranları öğrenmeden, ilim etmeden ameli doğru olamaz. Bilmiyor ki. Gider Allah rızası için güneş gider tombala çeker veya işte piyango alır niçin çıksın da cami yapayım diye. Halbuki o cami kabul değil, haram para. İşte ilmi olmadan Mevlana'nın rızasına yaklaştıran ve kaza bunu çeken farzları, vacipleri, sünnetleri, müsahpleri, haramları, mekruhları bilecek. Bu da öğrenmedi ya hocadan dinleyeceksin, sohbet dinleyeceksin ya kitaptan okuyacaksın. İlmi düzgün olmadan, doğru olmadan Ameli düzgün olamaz. Amelleri doğru düzgün olmadan dini imanı doğru olamaz. Zincirleme trafik kazasındayız. İlmimiz olmadığı için, doğru bilmediğimiz için her gelen bizi kandırabilecek şekilde tehlikeye, şirke, küfre, ve vehabiliğe, şialıcılığa, mezhepsizliğe, kitapsızlığa açık bir toplum haline geldiğimiz için Herkes kendini Müslüman da zannetse, başını da kapatsa işte çoluk çocuğunu alıp işe gidip kayıt olabiliyor. Çünkü neden? İlmi doğru değil. Onun için ameli doğru değil. Onun için dini doğru değil. Ben size daha ne edeyim. Evet. Ve yani nebiderim ve Ebu Ureyre'ye radıyallahu teala anuma Ebu Zer ve bu Ureyre efendilerimizden ibadet hadis-i şerifte. Ennehumâ gâla... İkisi buyurdular. Ebuzer yüce sahibi, buraya de büyük sahibi. İkisi de buyurdular. Lebabun elbette bir mevzu ki yeteallemu'r racul. Bir adamın öğrendiği bir ilimden bab. Bab demek bu babtan söylüyorsun yani. Bu bab bu mevzu demek yani. Bir konu yani. ile ileyye bana daha sevgilidirmin el fırakatin bin rekat namaz kılmaktan tatavvan nafile olarak. Şimdi Berat gecesi yüz rekat ki yüz rekat bile sığmadı geceye. Geceler kısaldığı için. Yani yüz rekatı bile bir gece kılamıyorsun. Bin rekat namaz. Hem de tadil erken üzere huzurlu bir şekilde. Bin rekat nafile namaz kılacağıma diyor, ilimden bir mevzu öğrenmek. Hangi ilim? E mübarek adam gidip de hendese felsefe mimarlık bölümünün ilmi namazdan eftel olur mu? Tabii ki din ilmini kastediyor. Yoksa Allah'ın namazından üstün bir şey olabilir mi? Ama sen o ilmi almazsan tadili erkanın ne olduğunu öğrenmezsen o kıldığın bin rekatın da hiçbiri bir rekata sayılmaz. Çünkü neden? Fıkıh bilmeden kıldığın için. O halde illa ben namazla ilgili ilim kastetmiyor burada. İlimden bir mevzu öğrenmek, nafile olarak bin rekat kılmaktan bana daha sevgilidir. Çünkü Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendisi buyurdular ki, idâ ceâl mevtülü talibül ilm İlim tahsil eden, tefsir, hadis, fıkıh faydalı ilim talebesine ölüm gelirse ve veladil haleti o da ilim tahsilinde devam ederken e, eceli gelip ölürse ma ve şehidun o ilim talebesi şehit olarak ölür. İşte şehitliğin en büyük en önemli noktalarından biri de ilim yolunda ölmektir. Sade harpte ölenlere şehit denmez. O zaman benim ümmetimin şehitlerinin sayısı az olur buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kaç tane amel adama şehitlik kazandırabilir? Ve bu hususta 40 küsur rivayet var. Hadis-i şerif var. İşte bunlardan biri de bu mevzudur. O hususta, müstakil yazılmış cisaleler de vardır. Manzumete-i şühede diye şehitler manzumete. iki tane divan basıldı. İmam Eczhuri Hazretleri'nin büyük ulemanın kitapları eski. Dönem onlarda toplamı 42 küsur veya 45 madde var. Bu maddelerden biri de şimdi şu hadis-i şerifte gel, geldi diye söylüyorum. Ne buyuruyor? İlim yolundayken bir talebe ölürse direkt şehittir. Ahirette şehit muamelesi görecek. Ve bir rivayette Taberani Muce Mevsatta bu e, hadis-i şerifi rivayet ettikten sonra sonunda da buyuruyor. İlim talep etmek hayrun levû. Bir talebe için daha iyidir, e faziletlidir, daha hayırlıdır. Bin rekat nafile kılmaktan daha hayırlıdır. Bin rekat nafile mi kılayım yoksa şurada bir fıkıh meselesi, bir tefsir, bir hadis mi öğreneyim? Onun için bu dersleri terk etmeyelim. Ben Ramazan-ı Şerif'te artık bir daha hafta Ramazan-ı Şerif olacağı için e, tergip dersleri yapamayabilirim. Ama ve lakin sizlerle inşallah her iftardan önce dersler yapacağız. Bu derslerde yine hadis-i şerifler paylaşacağız. Yine tefsirler okuyacağız. Her gün olduğu için bu saatlerde de artık iftar sahur saatlerinde de insanlar bunları dinlemez. Onun için iftar sohbetleri yapılacak. Onlar da tekrarlar yayınlanacak. Böylece Ramazan şeriften sonra terbiye terbi dersinde buluşmak üzere inşallah. Belki arada Perşembeleri falan mescide geçersem yine terkip ders yapabilirim. Onu haftaya ilan edeceğim. E, perşembe bu önümüzdeki perşembe ilan edeceğiz hani Ramazan'daki programlarla ilgili dernekteki programlarımız. Hangi günler olabilir? Onları ilanı yaparız. Onu da takip ederseniz terkip derslerine devam edersiniz hadis şeriflere. Ama biz zaten hiç hadis şerifsiz durmuyoruz ki. Ben her programda kaç hadis okurum zaten her sohbette. Bu itibarla hadissiz kalmayacağız inşallah efendim. E, yarın şifa şerif dersi yine Ramazan şeriften evvel son olacak. Çarşamba yine e, mektubat çelişip dersimiz hem mektup inşallah biter, hem de Ramazan şeriften evvel son olacak. Bu e, iki dersi de kaçırmamak suretiyle inşallah Ramazan şerife kavuşuruz. Allah Teala faydalı ilimler, salih ameller, üstün huylar, ahlaklar nasip eylesin. Amin o sallallahu aleyhi ve sellem.